Efendi'yi konuşurken duydum, yarın da ayağa kalkmazsan seni mezbahaya götürmelerini emretti. Bunu duyar duymaz, beti benze atmış öküzün. Ama niçin diye sormuş. Eşek rakibini kündiye getirmenin kıvancıyla için için sevinirken, duygularını belli etmeden cevap vermiş. Ne için olacak a öküz?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 Sahibini karşısında görünce, eşeğin uyarılarını hatırına getirip, ayağı fırlayarak başlamış hoplayıp zıplamaya. Öküzün şaklabanlıklarını gören tüccar kahkahalar atarken, eşi, niçin kahkaha atıyorsun diye sormuş. Üç deyip kestirip atmış. Ne ki ikna olmamış eşi, ısrar edince, hayır hayır demiş gülmekten kırılarak. Bu hayatıma mal olacak bir sırdır. Eşi inadında diretince,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 Kızının hazır olup olmadığını sordu. Büyük bir cesaretle ben hazırım yüzme tatlı canlı babasının gönlünü aldı. Gözleriyle dinarzata işmar ederek çıkarken sakın uyuya kalma diye bir daha tembihledi. Tamam diye kulağına fısıldadı dinarzat. Orada olacağım. Şehrazat'ı süslü bir gül arabası karşıladı kapıda. Önce babasıyla, ardından kardeşiyle helalleştikten sonra emin adımlarla bindi arabaya.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 İsmini koparan Şehrazat, bir yandan işlerin yolunda gittiğini düşünerek için için mutlu olurken, öte yandan "Ulu hükümdarım" deyip başladığı anlatmaya